Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah ne ahmeduhu ve nesta'ayinuhu ve nestağfiruhu. Ben a'udhu billahi min şerürü renfisuna ve min seyyatı amalina. Men yehdihillahi fela mudullaleh ve men yüzzilil fela hadileh. Eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد أعوذ بالله الله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته. فما آمن لموسى إلا ذريه من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملائكه أي يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض وَاِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِف۪ينَ değer kardeşlerim, Musa Aleyhisselam'ın Kur'an bütünlüğü içerisindeki kıssasına bugünkü sohbetimizde yine devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizde alacağımız ayetler biraz önce size tilavet ettiğim gibi Musa Aleyhisselam'a kendi kavminden e, Firavundan korkmaları Firavundan ve onun e, hanedanından korkmaları sebebiyle az bir az bir nesil iman etti. Bu korkularının sebebi ise Firavun ve hanedanının kendilerini fitneye düşürmesiydi. Ve inne firavun elâ fil ard Kuşkusuz ki Firavun yeryüzünde gerçekten de büyüklük taslayan bir kimseydi. Ve innehu leminen musrifin Kuşkusuz ki o elbette israf edenler yani haddi aşanlardan idi. Bu ayeti kerime İbn-i Abbas radıyallahu anhumanın dediği gibi Musa aleyhisselam e, sihirbazlarla e, <gülüyor> gösteriye katıldığında ve Allah Azze ve Celle'nin kendisine e, emri gereği elindeki değneği yere bıraktığında onların sihir olarak her ne yaptıysa hepsini yok etmesi, bertaraf etmesi üzerine sihirbazlar Musa Aleyhisselam'a iman etmişlerdi. Hepsi secdeye kapılmışlardı ve burada da hayatlarını feda etmişlerdi. Bu olay karşısında, bu olay karşısında Musa Aleyhisselam'ın kendi kavmi olan İsrail oğulları dan birçok kimseler iman etmişlerdi. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu şekilde ayeti tefsir ettikten sonra. Musa Aleyhisselam'ın kavminden e, 600 bin kişi e, o anda mucize karşısında ve sihirbazların imanı karşısında Musa Aleyhisselam'ın hak oldu, hak tarafından gönderildiği ve gerçek bir Allah elçisi olduğu, Resulü olduğu kanaatine vararak iman etmişlerdi diyor. Şimdi bu Musa Aleyhisselam'ın kavminin Musa Aleyhisselam'a tamamen iman etmemelerinin sebebi ise onların genelinin, Firavun ve onun kavminin hizmetinde çalıştığı için kendilerini öldürme, kendilerine işkence etme, azap etme endişesi taşıyorlardı. Onun için iman etmediler. Tefsir kitaplarında da buna benzer şeyler görüyoruz. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın bu mucizesi karşısında İsrailoğullarının oysa ki Musa Aleyhisselam'ın kavmi onlar idi. Onların hepsinin iman etmesi gerekiyordu ve Musa Aleyhisselam'ı teyit edip desteklemesi gerekiyordu. Buna rağmen Firavun ve onun hanedanının korkuşu, endişesi yani bizi dinimizde fitneye düşürürler korkusundan dolayı hepsi iman etmiyor. Az bir kimse iman ediyor genelene nispeten az bir kimse iman ediyor. Ayet-i ona işaret ediyor. Ve قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا in كنتم مسلمين. Musa Aleyhisselam iman eden kavmine eğer sizler gerçekten Müslümanlar iseniz ve Allahu Teala'ya iman etmiş iseniz sadece ve sadece Allah'a güvenin. Ondan başka güveneceğiniz, dayanacağınız kimse yok. Yani sizi Firavun'dan onun onun halinde hanedanından e, kurtaracak kimse yok. Ben kurtaramam. Daha doğrusu ben sizi ondan kurtaramam. Sizi Firavun'dan ve onun şerrinden, belasından, musibetinden kurtaracak yegane varlık var. O da Allahu Teala'dır. Dolayısıyla ona eğer gerçekten ona iman etmiş ve Müslüman kimseler iseniz ona dayanın, ona güvenin. Fakalu <gülüyor> alallahi tevekkelnâ. Musa'ya iman eden kavmi biz Allah'a güvendik. Yani biz iman ederken sana güvendiğimiz için iman etmedik. Sen bizi azaptan, Firavun'un elinden, işkencesinden kurtarırsın diye iman etmedik. Bunlar salih iman edenler. Bu ifadeyi kullananlar tefsir kitaplarında geldiği gibi hakiki müminler. Hakka tam anlamıyla teslim olanlar. Sonra فقالوا elellahi tevekkelna rabbena La tejan nafitten el Qaum dediler ki biz sadece ve sadece Allah'a tevekkül ettik Ey Rabbimiz, Ey Rabbimiz bizi zalim bir kavim için fitne vesilesi yapma yani onları onları bizim üzerimizde bizi imanımızdan caydırmak için vazgeçirmek için işkence ederek onları fitneye düşürme. Bu şekilde onları imtihan etme. Buradaki fitneden murat imtihan. Ya Rabbi biz iman ettik. Dolayısıyla biz onların çoğunun hizmetkarıyız. İşlerinde çalışıyoruz. Bu imanımızdan dolayı bunlar bizi imandan vazgeçirmek için imtihan olmasınlar. Öyle olursa biliyorsunuz bu imtihan başladığı zaman İnsanların çoğu hak üzere, hak üzere savat ederken birçoğu da zikzak yapabiliyor, dininden dönemliyor. Dolayısıyla onlar müminleri dininden döndürdüğü için işkence yaparak aynı zamanda azapları da katmerlenmiş oluyor. Burada salih insanları kendileriyle beraber onlara da, onlara da dua ettiğini görüyoruz. وَنَادَى بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ kafirin rahmetinle kafir toplumdan bizi kurtar kim bu kafir toplum Firavun'un toplumu Firavun'un kendi hem kendisi vizatihi hem önde gelenler Firavun'un yanında bulunanlar bir de onun kavmi Vaohina ila Musa ve achihi antebowe'a لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا Mısra <gülüyor> buyuta, قِبْلَةً buyutekum qibleten ve aqimu وَبَشِّرِ ve aqimu salat ve beshir il Allahu Teala, Allahu Teala, Musa Aleyhisselamın kavminden bir topluluk kendisine iman edince, iman edince imanın gereği ameller başlıyor sadece iman etmekle kalmıyor. Hemen o imanın gereği olan muktezası olan ameller başlıyor. Nedir? Musa Aleyhisselam'ın kavminde de bunu görüyoruz. İman ettikten sonra Allahu Teala Musa Aleyhisselama ve kardeşi Harun Aleyhisselama vahye diyor. Vahye diyor. Diyor ki sizler sizler Mısır'da evler edinin. Burada Evler edininden kasıt zaten hepsinin evi var. Buradaki kasıt yani namaz kılınacak mekanlar edini. Ve ohayna ila Musa ve ahih an tabra li kavmikuma bi buyuta. Biz Musa'ya ve kardeşine kavminiz için Mısır'da Mısır ülkesinde mescitler edinin. Ve c'al buyutakum kıble ve evlerinizi kıbre yapın. Yani mescidler yapın. Ve eqimu salah ve namazı kılın. Ve veşhiril müminin. Sen müminleri müjdele. Şimdi allah Teala bütün dinlerde bu var. İman ve salih amel. Yani Adem'le başlayan nübuvvet serüveni defalarca tekrar ettiğimiz gibi sadece imandan ibaret bir şey değil. Sadece iman ettik demekte de ibaret değil. Ya imanla beraber salih amel. Burada da görüyoruz ki Allahu Teala kendine iman eden kendisinin risaletini Musa aleyhisselam'ın risaletini e, ikrar eden insanlara Musa'nın kavmine kendiniz bir takım evler ediniz, evlerinizi kıble ediniz ve namazı kılınız. Yani hemen imandan sonra namaz emrediliyor. Sonra da Allahu Teala iman edenleri müjdelemesini emrediyor. İman edenler ne ile müjdeleniyor? İman edenler cennetle müjdeleniyor. Allahu Teala'nın kendilerine ikramı ile müjdeleniyor. Kale Musa li qaumi istaeenu billahi vasbiru İnna al-ardha lil-Lahiy yurisha min ysha'um min lil-muttaqin. Musa Aleyhisselam kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün heyetlerin ittifak ettiği dinin özü ve aslı aynı, hiç değişmiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bize bize ya elledine amel istiino bis sabr ve salah inna sabirin diyor. Ey iman edenler, ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraber. Bakın Musa Aleyhisselam'a Musa Aleyhisselam'a vahyedilen kelimeyi Musa Aleyhisselam kavmine Aynı ifadelerle yani anlam olarak aynı kelimelerle söylüyor. Aynı manayla söylüyor. Kale <gâle> Musa li gavbi histe'inu billahi ve <vasbiru> Musa kavmine dedi ki Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Dinin özü ve aslı aynı. İster Musa aleyhisselamın dini, şeriatında olsun. ister Muhammedi şeriatta olsun. Allah'tan yardım isteyin sabredin. Sabır Sabır Allahu Teala'nın emrettiği en acı, tahammülü en zor ibadetlerden bir tanesi. Sabır <gülüyor> sabere kökünden geliyor. Bu ise Araplarda ezelde, eskide ilaç yapımında kullanılan bir ot. Tadı son derece acı ama <gülüyor> birçok o dönemde hastalık için kullanılırmış. Bu acıya sabredip de o ilacı kullanan insanlar bir müddet sonra şifa bulurmuş. Diyor ki alimler. Sabır diyorlar. Bu kelimenin kökünden türemez. Sabır sabır tahammül edildiğinde neticesi akıbeti sahibine çok faydalı. Aynı sabara bitkisi gibi. Nasıl o bitki insan hastalığı nedeniyle ondan şifa bulma ümidiyle kullandığında akıbeti hastalıktan kurtulma şekliyle sahibinin lehineyse ise sabırda akıbeti sahibinin lehine olan gerçekten de acı bir bekleme süreci. Acı bir tahammül olayı. Dolayısıyla Allah-u Teala bunu mümin kullarına tavsiye ediyor. Sonra Musa aleyhisselam kavmine diyor ki ''İnnel arda <gülüyor> Lillahi yûrithuha men yeşâu min ibadî'' ''Kuşkulsuz ki ar yani yeryüzü, yer Allah'ındır. Kullarından dilediğini oraya mirası yapar. Kullarından dilediğini oraya mirası yapar. Ve bakıyoruz ki bu ayeti kerime bütün insanlık içerisinde aynen öyle. İnsanlardan bir topluluk, bir beldede yaşıyorlar, uzun bir müddet yaşıyorlar orada.'' Onlar Allahu u Teala'yı gazap ettirecek fiiller işlediğinde Allahu Teala onları oradan sürgün ediyor. Ve onun yerine bir başka insanları orada iskan ediyor. Musa Aleyhisselam'ın kavmine nasiyeti innel arda lillah. Kuşkusuz ki yer Allah'ındır. Yûrisuha min yeşâu min ibadî. Kullarından dilediğini oraya miras çıkılar, miras eder. والآقبت للمتقين netice son ise muttakilerin için yani her işin akıbeti var yani sonu ve neticesi var İşte bu son ve netice sadece ve sadece muttakilerin lehinedir muttakiler içindir Allahu Teala Allahu Teala onlar için hazırlamıştır sonu en güzel sonu Musa Aleyhisselam'ın kavmi Musa Aleyhisselam'a "قالوا قبل أن تأتينا" Sen bize resul olarak gelmeden de biz eziyet çektik veya sen bize bir velid olarak doğmadan da biz eziyet çektik geldikten sonra da. Ve min ba'di ma'ic sen bize gelip risalet görevini yerine getirip bize tebliğ ettikten sonra da eziyet gördük. Eziyet gördük. <gülüyor> Burada iki tefsir var. İkisi de <gülüyor> doğru manalı. Allahu Teala hangisini irade ettiyse olur. <gülüyor> Musa Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce Musa Aleyhisselam'ın geleceğini kahinler Firavuna haber veriyor. Ne yapıyor bu? Sıfır Firavun o kavmin erkek çocuklarını öldürüyordu. Kız çocuklarını sağ bırakıyordu. Kastettikleri bu olabilir. <gülüyor> Veya Musa Aleyhisselam Risalet göreviyle o toplumun içerisinde çıkmadan önce de ne yapıyordu onlar? Çok eziyet görüyordu. Ne yapıyordu? En ağır işlerde çalıştırıyorlardı ona. En kötü muamele ile muamele ediyorlardı. Bu da Kastedilmiş olabilir. Ve min badi ma'ci bize geldikten sonra da biz eziyet gördük. Yani işkenceye tabi tutulduk. Sen geldin bize Risaletten bahsettin Firavun'a tebliğ yaptın. Başladılar bize eziyet etmeye. Niçin? Biz sana iman ettik için. Bu da kastedilmiş olabilir. <gülüyor> Musa Aleyhisselam kavmine kâle asâ rabbukum en yuhlike aduvvekum Umulur ki Allah sizin düşmanlarınızı helak eder ve yestahlifekum fil ard ve sizi onların onların mekanına, onların yurduna, onların vatanına ve evlerine kondurur, mirasçı eder. Oraya sizi halef yapabilir. Feyenzura keyfe taamelun. Nasıl amel edeceğinize bakar. Siz yani burada bir müjde var, bir duyuru var. Yani Firavun'un ve kavminin helak olacağı ve İsrail o beldede, o yerde, oraya hakim olup onların memleketine yerleşeceğine dair. Bundan sonra Allahu Teala sizin amellerinize bakar. Yani ne yapıyorsunuz, Allah'a nasıl kulluk yapıyorsunuz, buna bakacaktır. Onun için buna dikkat edin diyor. Ve lâkad erselnâ ve lâkad <Sessizlik> erselnâ Mûsâ biâyâtinâ biâyâtinâ ve sultânen mubîn Andolsun biz Mûsâ'yı ayetlerimizle açık delillerle gönderdik. İlâ Firavuna ve Hâmana ve Kâruna ve kâlû fe kâlû sâhirun İlâ Firavuna ve Hâmana ve Kâruna fe kâlû sâhirun biz Firavun'a, Haman'a, Karun'a Musa'yı gönderdik. Açık ayetlerimizle ve mucizelerimizle onlar Musa'ya sahirun kezzab yani sihirbaz ve yalancı dediler. Musa Aleyhisselam'ı aynı zamanda Firavun'un dışında onun en sağ kolu ordularının komutanı ve başveziri diye anılan Aman ve Karun'dan bahsediyor burada. Bir de Karun'dan bahsediyor Allahu Teala. Yani hem Musa Aleyhisselam yalanlamış, şimdi Musa Aleyhisselam'ı Firavun yalanlamış. Hem Aman hem de Karun yalanlamış oluyor. Bu ayet-i kerime Karun'un da hakeza yine Musa Aleyhisselam'ı tekzib ettiği anlaşılmış oluyor. Felem ma'a'ehum bil hakku indina Musa Hakkı bizim katımızdan onlara getirdiğinde "Galuktulu ebna'ellezina amenu" dediler ki Musa ile beraber ona iman eden insanları öldürün. Biraz önce, biraz önce Musa Aleyhisselam'ın kavmi kendisine iman edenler, sen bize gelmezden önce de biz eziyete duçar olmuştuk. Sen bize geldikten sonra da yine biz eziyete ve işkenceye duçar olduk, müptela olduk dediklerinde bu ayeti kastediyor allah Alem bana göre. Çünkü burada Musa Aleyhisselam tekrar tekrar o e, sihirbazlarla olan olaydan sonra Musa Aleyhisselam Firavun'a gidiyor, Haman'a gidiyor, Karuna gidiyor. Tekrar tekrar ısrarla tebliğ yapınca bunlar da ne diyorlar? Madem ki onun kavmi Musa'ya iman etti, madem ki o kavim Musa'ya arka çıktı, biz onları Musa ile beraber onları katledeceğiz. قال اُktُلُوا اَبْنَا اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا Yani Musa'ya iman eden kimselerin çocuklarını öldürün وَاستَحْيُوا <gülüyor> نِسَاءَهُمْ Kadınlarını, kızlarını ise bırakın. Niçin? oğlanlarını öldürün. Çünkü oğlanlar öldüğü zaman, erkekler öldüğü zaman onlar bizle savaşamaz. Onların güçleri, kuvvetleri gider. Kadınlar ise hiçbir şey yapamaz. Kadınları ise biz kendi hizmetlerimize kullanırız. Onlara ihtiyacımız var. Tefsir sahiplerinin ifadesine göre bu ayeti kerimede niçin erkeklerin öldürülmesi emrediliyor? Kadınların, kızların öldürülmesi emredilmiyor. Onları bırakın, öldürmeyin deniyor. Çünkü onların, kadınların bir gücü yoktur. Erkekler savaşabilir, kadınlar savaşamaz. Oysaki biz işlerimizde kadınlara hizmetçi olarak kullanmak için ihtiyacımız var. Bundan dolayı kadınların öldürülmelerini emretmiyorlar. Ve kâlel mele'u min kavmi Elliyûsû <gülüyor> fil arḍi ve yedrek ve âlihetük. Kâl senöktül ebnâehu ve nestahî nesâehum. Ve innâ fawqahum Firavun kavminden ileri gelenler Firavuna Musa'yı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkardığı halde bırakacak mısın? Seni ve senin ilahlarını da terk etti bunlar. Onlar yani Musa ve kavmi Musa ve kavmi yeryüzünde fesat çıkarırken sana tapınmayı, senin ilahlarına tapınmayı terk etmişken kendi haline bırakacak mısın? Onu sigaya çekmeyecek misin? Onu hesaba çekmeyecek misin? Teşvik ediyorlar Firavun'u. Öyle bir fasık, öyle bir yoldan çıkmış kavim ki Firavun'u kötülüğe teşvik ediyorlar ala firavun diyor ki onlara cevap ele, cevap olarak senukat til ebna'uh ve nestahi nisa'uhum aynı fitneyi aynı kötülüğü tekrar ediyor. Biz onların erkeklerini öldüreceğiz kadınlarını bırakacağız. Bu ayeti kerime bir önce bir biraz önce okuduğumuz ay, ayet-i kerimenin teyidi. Sonra da وَاِنَّا فَوْغَهُمْ قَاهِرُونَ Kuşkusuz ki biz onların üzerinde onlara galebe çalacağız. Çalacağız. Onları helak edeceğiz biz. وَقَالَ فِرَعُونُ ذَرُونِي Musa vel وَالْيَدْءُ رَبَّ Beni bırakın Musa'yı öldüreyim. O Rabbisini çağırsın. O Rabbisini çağırsın. Yani o kendisini gönderdiği ve bize bizi davet ettiği Rabbisi var ya, sahibi var ya, onu çağırsın bakalım. Onu kurtarabilecek mi? Ben diyor bırakın, bana izin verin, ben bu Musa'yı öldüreceğim. İnni ehâfu eyyübeddile dînekum. Ben korkuyorum ki bu, bu fitne devam ettiği sürece, yaşadığı sürece sizin dininizi de terk edecek. Sizin dininizi değiştirecek, tebdil edecek. En yüz hirafil <gülüyor> ardıl fesat veya hutta o yeryüzünde bir fesat çıkaracak. Düşünebiliyor musunuz? Firavun Musa'ya yeryüzünde fesat çıkarmakla suçluyor. Gerçek fesatçı, gerçek fesatçı değil kendisi yeryüzünü ıslah eden bir kimse olarak görüyor kendisini ama Musa Aleyhisselam'ı yeryüzünde fesat çıkarmakla suçluyor. Diyor ki Korkarım ki o sizin dininizi değiştirecek. Yani şu anda üzerinde olduğunuz din var ya bana ibadet ediyorsunuz. Bir takım sahte, saçma sapan ilahlarınız var. Onlara ibadet ediyorsunuz. Bu ona göre hak bunu değiştirecek ve yeryüzünde fesat çıkaracak. Bundan korkuyorum diyor. وَقَالَ مُوسَا اِنِّي اُذْتُ بِرَبِّي وَرَبُّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنِ بِيَوْمِ بِي الْحِسَابِ Musa Aleyhisselam ona verdiği cevapta ona verdiği cevapta kuşkusuz ki ben benim Rabbim sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım kimden? her Allah'a karşı büyüklük taslayan ve hesap gününe iman etmeyen kimseden. Yani hesaba, hesap gününe iman etmeyen. Bir de Allah'a karşı büyüklük taslayan o mütekebbirden birden Allahu Teala'ya <gülüyor> sığındım ki o benim Rabbimdir, sahibimdir ve aynı zamanda da sizin Rabbinizdir. Burada duralım inşallah.